Adaletin bu mu dünya? Hukuk güvenliği peşinde. Hazırlayan ve sunan Bahri Belen. E, 94.9 Açık Radyo'da bir kez daha Adaletin bu mu dünya programındayız. Ve bugün yine e, programları birlikte hazırladığımız arkadaşım avukat Aynur Tuncel var ve bir de e, olağanüstü hali işlemleri inceleme komisyonu kurulması hakkında kanun hükmünde kararnameye dayanarak e, bu komisyonun e, neler yapacağı, e, neler yapabileceği niçin kurulduğuna ilişkin konuşacağımız konuk meslektaşımız Avukat Nuri Özer var. Evet. evet, evet. Hanım, Nuri Bey Adil Yargılama Takip Merkezimizin üyesi. İstanbul evet. Barosu. İstanbul Barosu'nun. Evet. Şimdi bu, bu, bu konuyu ni, niçin önemli bulduk? Yani e, hukuk güvenliği peşinde koşuyoruz diyoruz e, niçin bu konuyu önemli bulduk onu bir önce siz lütfen ee, açıklayın sonra da önemli e, çünkü 20 Temmuz'da ilan edilmiş bir olağanüstü hal var olağanüstü hal sürecinde toplam 24 tane kanun hükmünde kararname çıkarıldı bunlardan sadece 5 tanesi 667, 668 669, 671 ve 674. 5 tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı. Ama diğerleri e, meclise sevk edilmekle beraber henüz onay yasası çıkarılmadı bunlarla ilgili. Yani ister meclis kararı diyelim ister yasa diyelim. Meclisin onaylamasından sonraki adına bu işlemlerin. Bu tamamlanmadı. O zaman bir sorun çıktı ortaya. Şimdi e, Bizim bir iş çözüğümüz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iş çözüğüne göre 128. maddesi diyor ki olağanüstü hal KHK'ları öncelikle ve en fazla 30 gün içinde meclis tarafından onaylanmalıdır. Ama bizim e, geriye kalan yani 24-5 geriye kalan hadi bir tanesi de mesleği e, kabul etti. Hani onun KHK gibi saymayalım iyi bir şeymiş e, gibi sonuçları itibariyle değerlendirelim. 17-18 tane metin çok ağır sonuçlar doğuran metin henüz 30 gün geçtiği halde meclis tarafından onaylanmadı. Ama sonuçları çok ağır ve insanlar... ...tasaportları iptal edildi... ...hafiften başlayalım... ...mal varlıklarına el konuldu... ...partiler, sağlık kuruluşları... ...okullar... ...dernekler, dernekler vakıflar, partiler... Diyorum, pardon, ...gazeteler... E, gazeteler e, ...pek çok o tüzel kişilik kapatıldı... ...bunların davaları düşürüldü... ...insanlar kamudan ihraç edildiler... ...bunların içinde akademisyenler var... ...hakimler, savcılar... ...ordu mensupları... E, ...emniyet mensupları... E, ...var... E, Hiçbir e, haklarında soru yok. Birçok sonuç... kamu görevlisi. Birçok bir sayamadın şu an. Birinin kamu görevlisi var. E, maaşları kesildi. Mal el konumdur lojmanlardan çıkarıldılar. Bir yerde iş bulamıyorlar. işsiz durumdalar. E, bir kısmı tutuklu. E, içeride özgürlüklerinden yoksun kapatılmış durumda kalıyorlar. meslekten tam ihraç edildi. Hatta. Kesinlikle ihraç edildi ve e, tutuklu olanların da avukatlarıyla ile ilgili bir tecrit kısıtlama durumu var. E, sınırlamalar pe sınırlamalar var. var. Pek çoğu hakkında dava açıldı. E, davalar de, açıldıktan sonra şehir... kısıtlama etkisi mahkemelere geçti. Şu an mahkemeler bu sefer kısıtlama kararı veriyor ama hiç olmazsa savcıkların kısıtlamalarında kaydedilir dinlenir, arayakamın görevlisi sokulur, şöyle şöyle yapılırsa yasaklama getirilir gibi açıklamalar vardı. Şu an şu son bir aydır mahkemeler tarafından verilen kısıtlamalara baktığımızda sadece kısıtlanır diyor. İçeriği de yok. Bu anlamda tam bir hukuk doğdu. İşte bu dava açan insanların durumu ne oldu? Siz bir şey soracaktınız. şey soracaktım. <gülüyor> yani bu ihraçların, görevden alınmaların e, meslekten çıkarılmaların bir kısmı doğrudan kanun hükmünde kararnameyle evet. evet. bazıları da ilgili kurumun Kurum kararıyla kurumda. oldu ve dolayısıyla evet. bunlardan ee, hangi tasarrufla ilgili danıştay mı yoksa idari mahkemeye başvuracağımız konusu, sonra Anayasa Mahkemesinin verdiği bir karar var. var. <gülüyor> bu çerçevede bunlarla ilgili hak arayışımızı e, nasıl evet. yapabileceğimiz konusunda ciddi tartışmalar çıktı ve tam bu sırada da bu evet. bugün konuşacağımız. Konu Bu sorunları ne kadar çözebileceğimizi konusunda acaba bize bir yol haritası çizebilecek Aynen, mi? Aynen bugün tam onu konuşacağız. Ama bundan önce Venedik Komisyonu'nun bir raporu oldu. Dediğiniz gibi 667 sayılı KHK dedi ki kurumlara sen iltibatlı iltisaklı olanları belirle çıkar. Dolayısıyla bir kısmı kurum tarafından, bir kısmı ise ekli listeler tarafından çıkarıldı. ve Kavle hükmünde kararnamenin ekli. Kanun hükmünde kararnamenin ekli ve ikili bir durum oldu. Şimdi her iki halde de insanlar idari dava, davalar açtılar. Örneğin Danıştay'a gidildiğinde hakimler tarafından Danıştay dedi ki sen disiplin suçu işlememişsin. Sen meslekte kalması uygun bulunmayan kişiymişsin. Ben buna birinci derece mahkemesi olarak bakamam. Peki, peki kim bakacak? Görevsizlik kararı verdiği için şunu tartışmadı Danıştay. KHK'larla atılan ya da KHK'ların verdiği yetkiyle kurumlar tarafından atılan kişilerle ilgili... Acaba bir iptal davası açılabilir mi? Bunu değerlendirmedi. Ben görevsizim. İdare mahkemesi de görevli deyip topu idare mahkemesine attı. Ama İzmir, Trabzon, İstanbul e, şehirlerin idare mahkemeleri ise dediler ki e, ortada İdare tarafından yapılma, düzenlenmiş bir birel işlem yoktur. Dolayısıyla iptali kabili bir işlem olmadığı için de ben görevsizim dedi. Ama bunun yasal dayanağını da tartışmadı. Mesela şunu söylemedi. Anayasa 148.1'e göre olağanüstü hal kahyakaları denetim dışındadır. Anayasa'ya gidemez, anayasa'ya gitmemesi başka bir şey, idari dava açılır mı bunu tartışmadı. Ve şimdi gelinen noktada insanlar... Açtıkları davaların etkisiz olacağını düşündükleri için de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptılar. Bir kısmı ise dediler ki Anayasa Mahkemesi sizin de söylediğiniz gibi 15 Şubat tarihinde en son bir yayın karar verdi ama 15 Şubat tarihinde verdiği kararla Danıştay 5. Dairesi'nin kararına da atıp yaparak öncelikle idari dava açılmalıdır, başvuru yolları tüketilmeden bana gelemezsiniz dediği için ne yapacaklarını şaşırdılar. İşte bu noktada... Venedik Komisyonu'nun raporu süreci evet, uh -huh. belirledi. Venedik Komisyonu'nun 12 Aralık'ta verdiği bir rapor var. Diyor ki olağanüstü hal geçici olmalıdır acil durumlarla e, e, sınırlı olmalıdır ve ihtiyacın gerektirdiği zorunlu ve halinin sebebine uygun tabi yani hem konu bakımından hem süre bakımından orantılılık olmalıdır ve zorunluluğun gerektirdiği kadar sen tedbir almalısın ama uygulamanın öyle olmadığını görüyorum dedi ve e, bir geçici yol önerdi işte o geçici yol bugün Nur Bey'in e, misafirliğini ve 685 sayılı KHK'yı gündeme getiriyor e, geçici yola göre e, 685 Senbez sayılı KHK 690'la kısmi değişikliği oradığı şimdi onların Nuri Bey bize açıklar. Geçici bir yol tanıdığı kişilere nedir? Bir komisyon kurulacak. Bu komisyona insanların öncelikle başvurması gerekiyor. Bu başvuru da bir nevi ön şart gibi e, tüketilmesi gereken bir yol gibi değerlendirildi. Şimdi biz e, Nuri Bey'e sormak istiyoruz bu komisyon nedir? Yani görevi nedir? görevi nedir, kimlerden, kimlerden oluşuyor? Süreç nasıl ilerledi, nasıl kuruldu, kimler, hangi mağdurlar buraya gidebilir? Örneğin hakim savcılar gidebilir mi, akademisyenler, öğrenciler? ordudan atılanlar gidebilir mi gibi e, Bakanlıklardan, Milliyetin Bakanlığından, Adalet Bakanlığından, Maliye Bakanlığından atılanlar. Sadece ihraç edilenler <gülüyor> değil de mal varlıklarına el konulanlar, pasaport iptal olanlar, lojmandan atılanlar gibi e, bir yıl e, ihlal e, kategorisi var. Bunlarla ilgili görevi nedir? Nasıl başlamak istersiniz? Öncelikle komisyonun görevi nedir? Buyurun efendim. Şimdi, Ve bir de kimlerden oluşuyor o konuyu? Tabii. Tabii. Önce e, bu komisyonun kuruluş amacının e, özellikle madde metniyle birlikte ir, irdelenmesi gerekiyor. Çünkü kuruluş amacındaki bazı kullandığı terimler, terminoloji komisyonun ne olduğunu anlatıyor komisyon hiçbir başka idare işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleriyle tesis edilen işlemlere karşı başvuruları değerlendirme ve karara bağlama komisyonu. Bakın değerlendirme ve karara bağlama. Değerlendirme ve karara bağlama dediğimiz zaman e, eski dilde mafevk, madun ilişkisi ast ve üst ilişkisini bize çağrıştırıyor. Yani komisyon e, idarenin son getirdiği bir e, kurum, bir karar merci e, başvuruların tamamı değerlendirilmek üzere üst makamlara e, komisyona başvurulacak. Komisyon 7 kişiden oluşuyor. Bunun e, 3 tanesini kamu e, personelinden başbakan atıyor. Bir tanesini e, Adalet Bakanı hakim savcıların içinden atıyor. Bir tanesini İçişleri Bakanlığı, e, mülki idare amirlerinden birinden atıyor. Bir tanesini Yargıtay, tetkik hakimlerinin içinden, bir tanesini de Danıştay içinden atılıyor. Toplam 7 kişi. E, toplantı, karar ve yeter sayısı 4. Çekimsel karar verilemiyor. E, 23 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 685 sayılı KHK'ya göre, bu komisyon üyelerinin bir ay içinde belli olması gerekiyor. Fakat gel gelelim komisyon üyeleri 16 Mayıs'ta belli oldu ve şu anda çalışıp çalışmadığı da belli değil. Önce başkanı belli oldu zaten üyeler. Oldu. Bir anda başkan belli oldu. Yani bu komisyon ne zaman toplandı, ne zaman başkanını seçti bu belli değil. Madde metninde aynı vaziyette ...aynı şekilde komisyonun toplandıktan sonra kendi içinden bir başkan seçileceği öngörülmüştü. Fakat hanımefendinin dediği gibi önce başkan belli oldu. 13. madde ise en son KHK'nın 13. maddesi ise komisyonun çalışma ve usul esaslarını düzenliyor. Komisyon aslında baştan herhangi bir usulü esası yok... Komisyon kendi çalışma usul esaslarını kendisi belirliyor. Başbakan da bu usul esasları e, kabul ediyor ve komisyonun çalışma yöntemleri ortaya çıkıyor. <gülüyor> Şimdi e, 685 sayılı KHK'nın ikinci maddesine dönelim. Bu komisyonun görevleri neler? Evet. Komisyon e, KHK'larla ve e, doğrudan işlem e, lerle, e, ihraç edilen bir meslekten ve görev meslekten, yapan, görevden çıkartılanlar iki ilişiğini kesilenler. Ilişiği kesilenler iki öğrenciler üç dernek vakıf sendika federasyon konfederasyon özel sağlık kurumu özel okullar özel e, vakıf üniversiteleri gazete radyo de, e, televizyon ve e, yayın kurullarının e, şikayetlerini karara bağlar ve en son maddede emekli personelinin rütbelerinin geri alınmasıyla ilgili şikayetleri e, başvuru merciyi Kimler başvuramaz? Bunu özellikle e, madde e, KYK'nın ikinci maddesi, üçüncü fıkrası belirtiyor. Yargı yolunun açık olduğu kişiler komisyona başvuramaz. E, yargı yolunun açık olduğu kişiler ise KYK'nın on birinci maddesi ve geçici birinci maddenin dördüncü fıkrasında belli etmiştir. E, hakim ve savcılarla ilgili bir maddedir. E, bunların birinci derece mahkemesi olarak danıştaya başvurması gerekiyor. Yani Bir anlamda bu, bu karan hükmünde kararname daha evvelden net olmayan bir şeyi yani hakim ve savcılarla ilgili Danıştay'a başvurma yolunu da açmış oluyor değil mi? Ama Danıştay'a zaten başvurulmuştu. Danıştay ne demişti? Ee, sen meslekte verdi. Evet meslekte kalmanın uygun bulunmadığı için çıkarıldın. Disiplin cezası aldın için çıkarılmadın. Ben sana bakamam git idare mahkemesine demişti. Şimdi bu, bunu evet, belki de o, Şimdi yani. ama ne oldu yani insanlar tekrar Danıştay'a gidecekler. Oysa Danıştay bu ile ilgili işlem yapmıştı. Garip bir durum oldu yani epey bir altı aylık yedi aylık evet, zaman evet. kaybedilmesinden ibaret. Şimdi tekrar danıştaya gidecek aynı nedenlerle insanlar. Evet. Bir, bir, belki de yani bir de süreleri kaçırmadılarsa değil mi? Bir de bir süre sürelerde şöyle bir olay var. İki aylık ee, süre meselesi. Süreler e, süreyle ilgili başvuru yedinci madde şeyi düzenliyor. <gülüyor> başvuru usullerini ve süreleri düzenliyor. Eee <gülüyor> Yayımından itibaren Yayınından itibaren kahyakan. geçmiş KHK'larla, evet. evet. evet. e, geçmiş KHK'larda ihraç edilenler e, kesinleşmeden itibaren e, Danıştay'a birinci derece ile başvuracak. Geçmiş KHK'larla ihraç edilenler ise bu KHK'nın yayımından itibaren 60 gün içinde Danıştay'a başvuracak. Yani, yani bir önel yeni evet. bir önel düzenliyor ve bence evet. Danıştay'ın... Daha belki benim görevim dışında dediği. E, kararlarına rağmen e, işte, ona bir yeni, bir bir görev, geçti. yeni bir Mart görev Mart veriyor. ayında o sürede bitti. Kimler gitti kimler gitmedi bilmiyoruz. Evet. Bitti. Evet. Mart'ın Martın 23'ünde bu süre evet, bitti. 23 evet. Ocak'tan sonra evet. 23 Mart'ta evet. bittiği için bunu tutuklular fark edebildiler mi? Avukatları var mıydı? Yaptılar mı? Başka bir sıkıntı var yani bu anlamda. Ama evet. zaten siz biraz evvel onu söylediniz. Ne zaman bu kuruldu? Önce başkanı açıklandı ama ne zaman toplandığı nasıl seçildi? Bunu i̇şte bilmiyoruz. Şey komisyona gitmeyecek işte Danıştay'a gidecek. Ee, Danıştay gidecek. Hayır hayır Hı. yani bu şu şeyin. Tabii bu daha başlamadı. Yani evet. o açıklanacak değil mi? Onu Nuri Bey söyleyecek. Yani komisyon daha başvuru almaya başladı Nasıl başvurulur onu ayrı konuşacağız. Hayır. O yedinci evet. maddede evet. başvuru aynen şöyle. ilk 6 ay içinde başvuru toplanacak. Başvurular başbakanlık tarafından ilan edilecek. Yani e, hakim ve savcıların dışında mağdur olanlar, şikayetçi olanların başvuruları ilk altı ay içinde yayımın tarihinden Bunun itibaren... Bunun tarihinden yani komisyonun kurulup kurulmamasına bakmaksızın doğrudan Danıştay'a başvurabilecekler. E, şey, o da hayır değil, danıştaya hayır Danıştay'a başvuranlar hakim savcılar onlar komisyona başvuramayacak. Onlar hayır. için iki aylık süre tanındı o süre geçti. Şimdi komisyonu soruyoruz yani hakim savcılar dışında kalanlar komisyona evet. başvuracak... O komisona ne zaman başvurulacağı henüz ilan edilmedi. Ama 23 Temmuz'a kadar ilan edilmek zorunda. 22 Temmuz'a. 22 Temmuz'a kadar, 23'ü saymayalım. Evet, henüz yani son şurada bir ay, bir buçuk aylık bir süre kaldı. Bu arada ilan edilmesi lazım, değil mi? Evet. Ben, ben ortalığı karıştırdım. <gülüyor> e, karıştırdım şimdi. <gülüyor> hakim ve savcılarla komisyona ilgili. başvuramıyor. E, evet. Zaten bu 11. madde dediniz değil mi? Evet 11. 12. madde. 11. maddeye göre zaten bu bugün konuştuğumuz komisyona başvurulamıyor. Danıştay'a gidecek. Ama olur. daha <gülüyor> evvel kendileriyle yapılan işlem nedeniyle yani. E, Danıştay'a gitmişlerdi. Daha ki, e, o iki aylık süre zaten geçmişte Geçti. Ve Danıştay'da hakim Hı. ve savcılarla ilgili özellikle. İşte bu disiplin işlemi değildir, değil, cezası değil. değildir, ben bakamam demişti. Ama şimdi bu yasanın düzen kanun yeni bir 60 günlük önel. Evet ama günlük... sürede geçti. Yani onu söylemek <gülüyor> istiyoruz. Yani 2 ay içinde olmalıydı. Dolayısıyla onlar bizim bugünkü konuşmamızın dışında. Bugünkü konuşmamızın içinde ne var? Hakim savcıların dışında demin saydığımız kategoride hak ihlalinden e, dolayı başvuruda bulmak isteyenler... Ee, başvuracaklar komisyona nasıl başvuracaklar? Şimdi onu söylüyor e, Nuri Bey nasıl evet. başvuracaklar? Ee, başvuru valilikler aracılığıyla yapılacak veya en son görevden e, çıkartılan görev yapıldığı kurumlar aracılığıyla yapılacak. Başka da bir e, idari makama başvurup kabul edilmeyecek. Zaten 8. madde e, ön Ön koşulları inceleyen bir maddedir. Başvurunun şekil şartlarını inceleyen bir maddedir. Bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Şekil şartlarına özellikle e, başvuru toplama tarihlerine çok iyi bakmak gerekiyor. Ve e, vilayetlere, valiliklere ve en son görev yaptığı kurumlara e, doğru yere başvurmak gerekiyor. <gülüyor> Yedinci madde bunları düzenliyor. Peki başvurdu nasıl inceleyecek? Evet. Başvurunun e, incelenmesinin iki tane yöntemi var. Sekizinci madde ön incelemeden bahsediyor. Ön inceleme, e, başvurunun zamanında yapılıp yapılmadığı, şekil şartlarına uyup uyulmadığı e, ve hakkın e, olup olmadığı, başvuru hakkının olup olmadığı ve bu başvurunun KHK'larla ilgili bir başvuru olup olmadığına bakacak. Eğer bu konuda başvurular doğruysa, ee, başvuruyu esas yönünden inceleyecek. Aslında bence nasıl inceleyecek bilemiyorum ama e, evrak üzerinden, dosya üzerinden bir karar verecek. E, dosyada e, altıncı, beşinci madde bilgi ve belge isteme e, hakkı verilmiştir komisyona. E, bütün kurumlardan bilgilerin ve belgelerin toplanması. Yani başvurucular kendileriyle olan e, bir dosyayla ilgili e, şikayetlerini komisyona iletecek. Komisyon bu şikayetler doğrultusunda ilgili kurumlara yazılar yazacak ve başvurucuların e, öz, özelliklerini taleplerini, buradan işte talepleri doğrultusunda yapılan işlemin haksızlığı konusundaki açıklamalarını inceleyecek. Tabii. İnceleyecek. Evet. Yalnız ayrıksı bir hüküm var şimdi orada da. Ee, bu bilgi ve belgeler bütün kurum ve e, yargı kurumları ve idari kurumlar bu belgeleri vermek zorunda. Fakat diyor e, devlet sırrı ve terör kapsamındaki soruşturmalar gizli. gizlidir. Yani bu da şu demektir. E, başvurucuların bütün savunma mekanizmaları zaten kendilerini hepsi terör suçundan şu anda e, bu ithamla Görevden uzaklaştırılmıştır. Ellerinde de hiçbir savunma mekanizması kalmadı de, kalmamış demektir. Dosyalarda CMK 153'e göre bölen kısıtlama kararları var. Hala dava açılmayan kişiler var tutuklu olup. Evet. Dolayısıyla Cumhuriyet Savcısı ne diyebilir komisyona? Kısıtlama kararı var. Evet. Vermiyorum diyebilir. Ee, yine aynı şekilde devlet sırrı diyor. Halbuki e, CMK 47'e göre devlet sırrı mahkemelere karşı ileri sürülemezdi. Şimdi bu komisyona karşı ileri sürülebilir diye yeni bir kural getirdiler. Yani kanun normunu alt üst eden, biliyorsunuz daha evet. devlet sırrı yasası da yani e, ce, ceza mahkemenin usul kanun 47. maddedeki devlet sırları ile ilgili düzenleme aslında bir devlet sırrı tanımı değil. Tabi hem tanım değil ama hem de mahkemelere ne diyor? Sana karşı devlet sırrı olmaz diyor. Senin dinlediğin kişi devlet sırrı var. Ben bu konuda konuşmam diyorsa tarafları atar dışarı kendisi katip dinler kişiyi katip bile olmadan. olmaz. Evet. Dinlediğinde dava ile ilgili beyanı devlet sırrına ilişkinse tamam diyor. Onu hani şey yapmaz bilgi dışı, dava dışı tutar ama eğer öyle değilse değerlendirir. Şimdi ne oldu? Biraz sonra zaten komisyonun hukuki niteliğini de konuşacağız aradan sonra. Bu bir mahkeme mi değil mi tartışması? Mahkemelere karşı ileri sürülemeyen devlet sırrı bu komisyona karşı ileri sürülür demekle, denmekle başvurucunun hukuku Nasıl değerlendirilecek? Bir nasıl da himaye... Tabii, baştan ihlal edilecek? Tabii. Yukarıdan. Tabii. Yukarıdan. Tabii. Yukarıdan. Tabii. Yukarıdan. Tabii. Yukarıdan. Tabii. Yukarıdan. Tabii. Yukarıdan. Tabii. Yukarıdan. Tabii. Yukarıdan. Tabii. Yukarıdan. CMK 153'e göre evet. ve devlet sırrı ve hatta güvenlik nedeniyle vermiyorum dediği zaman hiçbir savunma aracınız kalmayacak. Peki acaba bu komisyonun verdiği kararlara karşı işte şeyde 11. maddede düzenlenen yargı denetimi evet. bu sorunu çözebilecek mi? Yani hem o var hem de ondan önce yani bu nasıl bir komisyon ee, mesela bu idari yargılama olsaydı e, idarenin savunması başvurucuya gelecekti. Başvurucunun da onu Baş değerlendirip cevap, cevap hakkı verme olacaktı. hakkı olacaktı. Şimdi size sadece bir başvuru hakkı birilerinin de bir değerlendirme yapması olanağı sağlanıyor. Ama e, bir mahkeme mi diyeyim isterseniz öncelikle onu da değerlendirseniz hani Çelişmelilik silahların eşitliği prensibi hakim bağımsızlığı çünkü çek, şey diyor mesela çekimsel oy kullanamaz diyor. Yani bir hakime talimat verilebilir mi? Eğer bu bir mahkeme olsaydı evet. ve bu atanan kişilerin içinde hakimler de var değil mi? Dört tanesi hakim mi bu kişilerin? Üç, üç, üç tane. tanesi evet. hakim. <gülüyor> e, dördüncüsü hakim e, statüsünden geliyor fakat idari Başka bir görev yapıyor. E, yapıyor. <gülüyor> yani komisyon ağırlıklı kamu görevinden müteşekkil. Zaten çalışma yöntemlerini kendileri de belirlemesi demesi artık hem kimlikleri hem kişilikleri bu komisyonun çalışma yöntemine de yansıyacak demektir. Tabii o yöne, çalışma yöntemini nasıl belirleyecek? Yani normalde burası bir mahkeme olsaydı önceden uyulacak usulün belirli evet. olması gerekirdi. Evet. Şimdi usulünü kendi belirleyecek. Bunu başbakanlığa belir yollayacak. Başbakanlık bunu, bu konuda genelge mi çıkaracak yoksa bir yönetmelik mi çıkaracak? Yani kendi çalışma usulünü kendi kendine e, belirleyen bir yapıdan, kendine özgü bir yapıdan bahsediyoruz bunu, galiba. Bunu isterseniz ikinci şeyde yarıda yapalım. Bir müzik arası verelim. Ee, Mercedes Sosu'dan e, bir müzik dinleyelim. Bu arada bunu böyle bir hazırlayalım ve ikinci bölümde onu konuşalım. Ben tam arada kestim ama.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 en las multitudes del hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días grillos y canarios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 Me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas sillanos y, y la casa tuya, tu calle.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 Fondo de tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto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 94.9 Açık Radyo'da Adaletin Bulma Programı'nda yaşama teşekkür ettikten sonra programımıza devam ediyoruz. Ee, 685 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan e, komisyonla ilgili e, ne için kuruldu, e, hangi <gülüyor> sorunları çözecek, kimlerden oluşuyor... Ve e, bu inceleme yöntemi, önce e, bir ön incelemesi var. O inceleme tamamsa esaslı geçecek. Ve e, nasıl bir komisyon onu konuşuyoruz değil mi? Evet. E, şimdi komisyonun üyelerinin güvenceleri dördüncü maddede düzenlenmiş. Komisyon e, bunu diğer e, hakim ve yargıç e, anayasada hakim ve yargıçların güvenceleriyle kıyaslarsak, kıyasladığımızda komisyon üyelerinin gerçekten bir mahkeme gibi davranıp davranamayacağı bir e, e, organik ve hiyerarşik bir ilişki içinde idareyle olup olamayacağı ortaya çıkacaktır. E, anayasa madde 139 hakimler ve savcılar az olunamaz. Kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa Aylık ödenek ve diğer özlük haklarından Yoksul kılınamaz demektedir e, Hakim savcılar kanunu ise Madde 4 Hakimler mahkemelerin bağımsızlığı ve Hakimlik teminatı esaslarına göre görev yaparlar Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Yargı etkisinin kullanmasında Mahkemelere ve hakimlere Emir talimat veremez demektedir Bizim komisyonumuzda da ilk böyle bir giriş var Madde 4 Üyenin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Bu e, şeyde hep ayrıksı ancakla başlayan uzun bir e, <gülüyor> evet. sınırlayan metin var. Ancak diyor. Ancak dediği ancak zaman Kur'an ortadan kalkmış tabii, oluyor zaten. Bu komisyon üyelerinden her, hangi birinin Türk Ceza Kanunu 302, 309, 311, 314, 315, 316 maddeleri ile yazılı suçlar nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturmaya başlanması. Bakın soruşturma veya kovuşturmaya başlanması o görevinden azil nedeni veya terör örgütlerine milli güvenlik kurulunun e, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu inanılan terör örgütlerine irtisakı, irtibatı veya mensubiyeti kuşkusuyla Başbakanlıkça komisyon üyelerinden herhangi biri hakkında kovuşturmaya izin verilmesi veya doğrudan başlatılması. Bunlar e, yapıldığında komisyon üyelerine, komisyon tarafından, diğer üyeler tarafından görevine son veriliyor. Yani şu anda anayasamıza göre halen daha yani referanduma rağmen e, idarenin başı tamam en başı Cumhurbaşkanı ama e, bakanlar kurulu ve idarenin başı Başbakan. Yani Başbakan'ın bir talimatıyla neredeyse yargısal nitelikte kararlar verecek bu komisyon üyeleri... ...işte bu gerekçelerle bir ben soruşturmaya başlattım dediğinde sona erebiliyor. Aynen. yani Aynen. Dolayısıyla bu... Az dokunulabiliyor döndürdü. kendilerine. Tabii. Müdahaleye açık bir yapı Tabii. o zaman. E, zaten şimdi e, bu o e, hal kararnameleriyle birlikte görevden el çektirilen veya kapatılan kurumlar e, yalnızca iltisak ve irtibat e, sayesinde görevden el çektirilmiş <gülüyor> evet. e, bu kararlara komisyonun herhangi bir üyesinin e, istenmedik bir karara muhalefet etmesi veya şerh düşünmesi kendisinin de bir anda ...bu soruşturmanın içinde olması... ...nedeni demektir. Tabii bir canım, anda... Tahliye kararı veren ya da bayloğa dayanarak... ...tek başına mahkumiyet veremezsin diyen... ...hakimlerin bile başına ne geldiği ortada... Evet. ...bu kişiler zaten hakim statüsünde değil... ...yani durum çok açık... ...böyle çok kontrollü bir... ...değerlendirme yapılacağı ortada... ...devlet sırrıyla dolu... ...gizlilik riskiyle dolu... ...verilen bilgiyle yetinerek... ...o verilen bilgi ne kadar aydınlatıyorsa tüm sözlerinin algılayabildiği Aydır üzerinden hanım. bir değerlendirme. Hanım, şimdi bu bu bu kanun hükmünde kararname'nin çıkışı ve bu komisyonun kuruluşu aslında Venedik Komisyonu kararıydı evet, değil tabii, mi? Tabii. Ya bir anlamda bu düzenlemeyi Venedik Komisyonu işte Avrupa <gülüyor> e, İnsan Hakları e, Mahkemesi'nin hümeti, yükünü hafifletmeye ve veya... zaman kazandırmaya yönelik. Çünkü Venedik Komisyonu 12 Aralık tarihinde raporunu yayımladı bakanlar şeye bakın 685 sayılı KHK 2 Ocak'ta kabul edildi. Evet. 23 Ocak'ta yuruyor. yani hemen 15 gün üzerinde yılbaşı hediyesi olarak getirildi. 23'ünde de resmi gazetede yayımlandı. Niye yapıldığı belli ama biz yine de madem böyle bir iç yol açıldı, başvuru yolu açıldı. Bu yola ne zaman ben, başvurulacak? Ben de çok önemli görüyorum. Kimler başvuracak? olması çok açık e, haksızlıkların çözümü açısından bir, bir imkan bu da yani. Yani eğer e, Türkiye Cumhuriyeti ileride İnsan Hakları Mahkemesi'ne e, yapılan bireysel başvurulara karşı şöyle bir savunma yapacaksa bu e, komisyon ile biz aslında etkili bir başvuru yolu mağdurlara mağdur olduğunu iddia edenlere sağladık demek de istiyorsa... O zaman nedir önümüzdeki olasılıklar? Bu komisyon pek çok başvuruyu kabul etmek zorunda. Yani yıl sonunda bir istatistik şimdi bir yıl için mi iki yıl için mi görevi? 2 yıl için görevlendirilmiş. Evet. Bu süre uzatılabilir. Kabul etmek derken ön Yani yo Yok etmek. hayır ön incelemeden sonra kendisi bir değerlendirme yapacak ama zaten tam da ben nur Bey'e onu sormak istiyorum. Yani ya reddedecek başvuruyu... Ya da başvuruyu kabul edecek. Kabul ne anlama geliyor? Yani kabul etmesi bir ihlal kararı mı? Mesela ben kamudan haksız yere atıldım diyorum diyelim bir akademisyen olarak. Ne diyecek bana? Aa pardon. Senin ben kamuya katılma hakkını haksız yere ihlal ettikleri kanaatine vardım ya da. Ee, sor, savunmanı almadan hakkında masumiyet karinesini ihlal ederek seninle ilgili bir e, soruşturma yapılmadan sadece geçici tedbirle yetinilebileceği halde seni hemen atmışlar bu orantısızlıktır bir ihlal var diyecek mi? Yani sorum şu bir hak ihlaline karar verecek mi? Ee, komisyon KHK'ların düzenlediği herhangi bir e, işlemi inceleme yetkisi yok gördüğüm kadarıyla. Komisyon 10. maddede başvuruları ya kabul ya red etme durumunda. Evet. E, red etme zaten belli e, şeye gidecek. E, Nereye gideceğiz e, onu konuşmadık. Redi, neyse, biraz onu ayrı sonra bir konuşacağız. Konuşalım. Tamam. Ama kabul kararı 10. Hı. maddede düzenlenmiş. İki tane e, bir fertlerle ilgili kabul kararı var. İki kurumlarla Kurumlar. ilgili kabul kararı var. Fertlerle ilgili yapılacak kurum kara, şey, kabul kararında... E, ferdin tekrar e, idareye görevine geri dönmesi söz konusu. Fakat gel gelelim e, yöneticilik görevi ve başkaca bir e, görevde istihdam edilmeleri mümkün olmayanların dışında bu burası çok ince bir kaleme alınmış bir e, madde metni, e, olmayanların dışında e, kendilerine paralel benzer e, ve şey şey ikamet e, ettikleri ilk, e, göz önüne alınarak paralel bir görevde benzer bir görevde e, iş yeri e, kurumda e, başvurabilecekler. Bir de bu başvuruları kabul edilen kurumlarla ilgili bir düzenle var galiba 10. maddede e, şey diyor komisyonun e, kapatılan e, kapatılan Kapatılmışsa... kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabul halinde ilgili Kanun hükmünde kararname hükümleri söz konusu kurum ve kuruluş bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu kanun hükmünde kararnamenin yayım tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir diyor. Yani. Kişilerle ilgili diye ayrım yaptınız bir de kurumlarla ilgili. Bir, ikinci maddesi, birinci maddesi kişilerle ilgili, e, diğeri de kurumlarla ilgili. ilgili. Kişiler görevine yalnız e, en son çalıştığı yerdeki görevine dönemiyorlar. Yani i̇şe iade sonucu yaratmıyor. Ben de tam onu kes, açıklamamızı Kesinlikle evet. e, işe iade değildir bu. Eğer diyor e, başka bir yerde istihdam edilmeleri mümkün değilse. Kendi son yaptığı görevlere paralel, eşdeğer, benzer bir başka bir kuruma, son çalıştığı kurumun dışında başka bir kuruma göreve iade edilir. Evet. Yani... E diyelim becaişe benzer bir şey nüfustan alınmış bir kişi tekrar nüfus müdürlüğüne e, göreve gelmeyecek herhangi bir paralel müdür mesela gidecekler sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığında bir başka kadrosuna, bir kadrosuna, kadrosuna atanacak. Yani denk bir statüye e, geri denk dönebilecek statü ama yani işe ama... iade gibi garantili a senin hakkın ihlal olmuş ya yani bir ihlal kararı vermiyor bu çok oh, önemli. Hayır. Sadece değerlendiriyor bir kısmını geri Kabul alacaklar. Çünkü biz. sonunda bir istatistik yayınlanması gerekiyor bunun etkili bir hukuk yolu olduğunun ortaya konulması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla belli kişilerin kamuya kabulu ya da belli özgürlüklerin iadesi gündeme gelecek anlaşılan öyle umuyoruz. Kurumlarla ilgiliyse, e, kurumlarla siz işaret ettiğiniz bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar diyor. Doğru. Bütün sonuçları. Yani bu kurumların pek çoğunun biliyorsunuz mal varlıklarına el konuldu vesaire. Yönetimine kayyum atandı. Şey Dava, yönetimine kayıp atandı. atandı. Bunların evet. e, bu işlemler, bu zincir işlemler tam tersine çevrilecek. Bütün sonuçlarıyla kaldırılacak. Yani gördüğümüz kadarıyla e, bir giderim e, söz konusu olacak. Fakat gel gelelim bu kurumlardan bazıları e, gazeteler, dergiler e, ne bileyim eğitim kurumları Bir süre boyunca okuyucu kitlesinden Radyolar dinleyici kitlesinden uzak kalacak Yani oradaki evet. o sujelerin e, durumları da söz konusu Yani siz e, kurumu kapatıp da bir müddet e, yayın hayatından Veya basın e, hayatından neredeyse, ara, neredeyse bir yıla yaklaşıyor Bu belki de uzun bir süre olacak e, Onları cezalandırdığınız gibi onun okuyucu kitlesini de cezalandırıyorsunuz. Onların çünkü sadık bir okuyucu ve dinleyici bir kitlesi de var. O, oradaki mağdur, mağduriyetlerin nasıl giderileceği konusunda henüz bir şey yok. Yani. Peki reddedilirse ne olacak? Reddedilirse red şu... kararının e, tebliğinden itibaren 60 gün içinde e, idare mahkemesine gidilecek. Ankara Hakim Savcılar Yüksek Kurulu'nun e, tespit edeceği Ankara'daki idare mahkemesine e, dava açacaklar. Burada husumet kime yöneltilecek? Burada husumet e, 690 sayılı KHK'da husumet yönlendirecek tek tek e, kurumlar sayıldı. Evet. E, yani bunu kanun hükmünde kararname ile yapıldı diyerek başbakanlık husumete e, şey kalmayacak, hasım hayır, olmayacak. Hayır. E, bütün devletin aslında... En son e, görev yaptığı kurum ve kuruluş aleyhine galiba... ...dava açabilecek. Evet. evet. Değil mi? Evet. Hatta burada da çok ilginç bir şey yok mu Öyle tabii Hanım? Yani şimdi ki... bu komisyon karar veriyor. Yani bu komisyonun KHK kararına karşı... ...komisyonu bin... değil de. Evet. KHK'ya kimin yazdığı belli. İnsanlar KHK'yla... E, ...çıkarılmışlar ise mesela... ...ilginç bir durum olacak. KHK'nın ekinde... At, çıkarılan insanların ya da hak Başla ihlali e, olan senin. insanların e, hangi nedenlerle e, buna e, bu sonuca katlandıkları belli değil ama ilgili kurum e, başkasının yaptığı bir işlemi savunmak durumunda kalacak diyelim ki bir akademisyen ekli listede çıkarıldı bir e, diyelim ki emekli emniyet mücürü kamu şey, e, ek listede Çıkaralım. ismi yazdığı için kamudan uzaklaştırıldı ve terpileri ya da kazanmış hakları kendisinden alındı şimdi bununla ilgili savunmayı Emniyet Genel Müdürlüğü mü yapacak? İçişleri Bakanlığı şey mı bakalım. yapacak? Yani çok tartışmalı. işlemi yapmayan makam evet. Evet. E, neden yapıldığını belki bilmeyecek. Belki sadece mit raporu, belki sadece başka nedenlere bağlı olarak insanlar e, belli hakları ihlal edilerek bu noktaya getirildiler. Ama ilgisiz e, ilk o e, işlemi yapan... İradinin dışındaki başka bir kurum açıklama değil. yapmak durumunda kalacak. Yani orada demek ki devlet kendi içinde gerekli akışkanlığı sağlayacak herhalde. Öyle bir hazırlık. Bilgileri öyle anlaşılıyor. Denilecek. Ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi belli ki komisyon üyeleri hakkında bir soruşturma açıldığında ya da bir soruşturma izni verildiğinde onlar görevden düşecekler. Bu anlamda dokunulmaz değiller. Yani hakimler gibi az edilmezlikleri söz konusu değil. Peki onlara sorumsuzluk tanındı mı? Yani e, bu görevleri Sırasında yaptıkları işlerden Dolayı e, diyelim ki Hizmet kusurunu aşan bir kişisel sorumluluk Gündeme gelirse onlara yönelik Bir şey yapılabilecek mi e, 689 ve 690 sayılı e, KHK'larda Komisyon üyelerinin e, Tamamen sorumsuzluğu Maddi ve cezai sorumsuzluğu e, geldi. Gündeme geldi Yaptığı bütün Görev sırasında yaptığı bütün eylem ve işlemlerden komisyon üyeleri sorumlu değil. Peki bir şey söyleyeceğim. Daha önceden <gülüyor> yani köy yakmalarla ilgili komisyonlar kuruldu. Evet. Her ilde kurulmuştu bu. Ee, şimdi ise e, kaç bin mağdur var sizin rakamlarınızdan elinize? Yaklaşık bini geçen bir mağdur. Bu kadar mağdura illerde kurulmadı bu komisyon. Bir tane onu o kısma açıklayan mısınız? Ankara... Ee, çok ilginç yani o kısımla ilgili öngörü nedir? Ne umuluyor onu merak ediyorum. Şimdi e, daha önceki o terörle mücadele ve mücadele e, sonucunda mağduriyetlerin giderilmesi kapsamındaki kanunla kurulan komisyonlarla bu bizim komisyonumuzun 685 sayılı KHK ile kurulan komisyonun arasındaki en büyük farklardan bir tanesi iş yüküyle ilgili. Onlar illerde kurulmasına rağmen bu yalnız Ankara'da bir tane kuruldu ve yaklaşık 100 binin üstünde bir başvurusu bekleniyor. 2 yıl görev yapacağı söz konusu. Yani aylık aşağı yukarı 4000 bin tane dosyaya bir ay boyunca hiç tatil yapmadan komisyon üyeleri bu dosyaları karara bağlayacak demektir. Ne kadar gerçekçi olur bilemiyorum. Bu komisyon Türkiye'deki bütün bu başvurularla ilgili inceleme yapacak komisyon Ankara'da. Ve Ankara'daki bu komisyonun kararlarına karşı Yurttaş diyelim ki işte İzmir'de ise, Samsun'da ise, Diyarbakır'da ise, Adana'da ise bu karara karşı kendi bulunduğu yerdeki idare mahkemesine değil Ankara'da e, hakimler ve savcılar kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde. Dava açabilecek herhalde komisyonun kararlarını karşılayacak. Ret kararı üzerine. Ret kararı evet, üzerine. Yalnız Ankara'da açabilecek. Yargı denetimi bu burada olacak yani. Bir de şunu açıklamak istiyorum. Daha önce kurulan komisyonların bu komisyonla özellikle nitel bir farklılıkları da var. Daha önceki komisyonlar yalnız hesap komisyonları yani hükümetin bir ön kabulüne dayalı. Evet. E, olarak e, mağduriyetlerin giderilmesi konusunda bir hesap komisyonlarıdır. Yani oradaki idarenin işlemlerinin hukuka uygunluğunu veya hukuka aykırılığını tartışmıyor. E, bu bizim e, komisyon ise önüne gelen işlemlerde bayağı ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacak. Yani e, bir kere e, evrak üzerinden, şey, dosya üzerinden bir karar verecek ve ee, savunması nasıl yapılacak e, şeyler, fertler nasıl savunma yapacak çok merak ediyorum. iki tane yöntemi var. Ya e, kuru duru bir vaziyette komisyona bir başvuruda bulunurken benim hiçbir örgütle ve e, yapıyla organik bir ilişkim 15 yoktur. 15 Temmuz'da ilgini yoktur. yoktur diyecekler. Yani hiçbir örgütle de değil hatta FETÖ, PDI, FETÖ paralel devlet yapılanması örgütüyle hiçbir bağlantım yoktur. Bu insanlarla iltisakım yoktur. Ben bunlarla hiçbir şekilde irtibat kurmadım. Ee, ama ama KHK'lar sadece FETÖ'yle sınırlı uygulanmıyor işte. Onu, ama ama terör işte, terör suçlaması ben, ile ilgili bir genişleme oldu. Venedik Komisyonu da tam da bunu evet, eleştiriyor. Buyurun evet. o konuda siz. E, i̇lk e, şeyler e, KHK'lar KHK FETÖ PDY e, şeklindeydi. Evet. Ee, onunla ilgili savunma yapmak yine kolay. KSKK'lar ben... da öyle mesela evet. 667 evet. yıl olarak. Ee, yani KAKSA e, <gülüyor> mağdur, başvuran şikayetçi yalnız bir örgütle ilgili kendini savunabilecek. Fakat sonraki özellikle Kasım'dan sonra gelen KHK'larda e, terör örgütleri ibaresi eklendi. Şimdi bu terör örgütleri kim, neler, hangileri oldu? E, kim bunların... terör örgütü? Kim evet bunların kriterlerine iltisak kriterlerine bunların hiçbiri belli değil. Evet. E, veya çıkacak vatandaş komisyona başvururken bütün terör örgütlerini tek tek sayma usulü sayacak ve niye buraya üye olmadığını ispatlamaya çalışacak. Yani masumiyet karinesi artık Türkiye'de yok. E, susma hakkı denilen kavram masumiyet karinesinde kendisinin suçsuz olmadığını Kanatlayacak. İspatlamaya çalışacak. Ulaşacak evet. <gülüyor> Şimdi o zaman gene bir, bir müzik arası daha tamam. verelim. Ondan sonra son bölümü böyle e, kafamızda hani söylemediğimizi düşündüğümüz şeyleri de e, izleyicilerimize anlatalım. Şimdi Maria Dolores'ten El Rosario Demi Madre. Que no creas tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero desecha allá mi más bella ilusión, a nadie y en el mundo daré mi corazón. Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo, tu día no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás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 94.9 Açık Radyo'da Adalet'in bu programındayız. Avukat Aynur Tuncel ve Avukat meslektaşımız Nuri Özel ile beraber 685 sayılı kan hükmünde kararname ile kurulan e, olağanüstü hal işlemlerini inceleme komisyonu hakkında bunun kuruluşu, görevleri, nasıl karar vereceği, bunu kararı karşı bir şey yargı denetimi olup olmadığı, davayı kime karşı açacağımız, nerede açacağımız, bu denet komisyonun kararına karşı bunları konuşuyorduk. Nuri Bey, siz bir kere daha bu yani yapılan bu işlemlere karşı komisyonun kararlarına karşı husumeti kime yönelteceğiz? Bunu... Husumet e, fertlerin husumetleri konusunda onlar e, kolay. En son çalıştığı yerler. Fakat özellikle kurumlarda e, tek tek sayma usulü belirtmişler. 690 sayılı e, KYK'nın 55. maddesi mesela derneklerle ilgili İçişleri Bakanlığı, vakıflarla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü Sendika, Federasyon, Konfederasyon gibi yerlerle ilgili son e, Sosyal Güvenlik Bakanlığı e, <gülüyor> husumetlerin doğru yapılması gerekiyor. <gülüyor> ee, Siz bir de bu, bu komisyonların kararlarıyla daha belki 1402 yani 1980 yılındaki 1402'likler dediğimiz görevden çıkarılma alınmalarla ilgili e, düzenleme konusunda bir karşılaştırma yapmayı evet, herhalde. Evet. Şimdi e, KYK'larla 1402 sıkı yönetim komutanlığı e, sayılı kanun çerçevesinde sıkı yönetim komutanlığının, komutanlarının görevden e, uzaklaştırdığı devlet memuru mem, e, görevlilerin Benzer sonuçları var ikisi de bir daha kamu görevinde istihdam edilemez diye görevden çıkartılanlar bir daha kamu görevinde istihdam edilemez diye ibareleri var. Sıkı yönetim, 1402 sıkı yönetim kanunu ortadan kalktığında sıkı yönetim kalktığında 1988 yılında görevden çıkartılanlar Danıştay'a başvurdu ve Danıştay ihtiyat birleştirme kararıyla şöyle bir karara vardı bir daha kamu görevinden çıkartılamaz ibaresini ben yalnız sıkı yönetim sürecince görürüm. Sıkı yönetim bittikten sonra kamu görevine iade etmek zorundasınız. Çünkü zaten sıkı yönetim komutanının verdiği kararlar ancak sıkı yönetim dönemine ilişkin kararlardır. Evet, evet. E, o hal Danıştay şu ana kadar bu iştihatı birleştirmesinden dönmedi. Evet. O halleri de ben buna benzer bir şey bekliyorum. Ama bunun içinde sizin anlatımınızdan çıkan şu sonuç ki e, olağanüstü halin kalkması olağanüstü hal ile e, çıkarılmaya başlayan kanun hükmündeki kararnamelerin sürelerinin ve içeriklerinin de değil mi Aynura'nın sona ermesi lazım ki e, böyle bir e, olağanüstü hal nedeniyle ve kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden çıkarılan, e, ihraç edilen e, kişilerle ilgili bu tasarrufların artık konusunun kalmadığı evet. e, konusunu evet. E, konuşabilirim. Evet. evet. E, İnsan Hakları Arapa Sözlerimleri'nin 13. maddesi var. Etkili e, başvuru yolu. E, diyor ki iştahatlarında ya ihlalin meydana gelmesini ve sürmesini önlemeli ya da bir ihlal meydana gelmişse kişiye uygun ya da yeterli bir giderim sunmalıdır diyor sizce hani son söz olarak bu komisyon sözleşmenin aradığı anlamda bir etkililik sağlayacak mı umudunuz beklentiniz öngörünüz nedir efendim e, pek tahmin etmiyorum e, çünkü e, madde metni kendisi açık komisyon idare görevi yapan bir idare kurumdur. Bu yüzden etkili bir hukuk yolu olduğunu tahmin etmiyorum. <gülüyor> Aynur Hanım, ben yine de buna rağmen yani e, anayasa mahkemesinin hak ihlalleriyle ilgili bunca binlerce dosya ve olası bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru halinde baraj kapaklarının açılması halinde yurttaşların çok büyük zarar görebileceklerini böyle bir komisyonun aslında çok açık ihlalleri ortadan kaldırmak açısından önemli bir e, işlev taşıyabileceği umudunu Yitirmemek istiyorum. Bu komisyon ve diğer yargı kurumları, idare bize dilerim daha hukuk güvenliği getirecek günler hazırlar. Önümüzdeki günler hukuk güvenliği getiren günler olması diliyorum ben. E, yeniden e, izleyicilerimize bir sonraki hafta Adayet'in Bu Mu Dünya programında buluşmak üzere e, hoşçakalın diyorum. E, konuğumuz Nure Özer meslektaşımıza da teşekkür ediyoruz. Aynur Hanım zaten burada olduğu için <gülüyor> birlikte hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.